19. Sohbet Allah Korkusu Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin 8. günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Cennet ile cehennemi yaratmamış olsa bile, izzet ve celal sahibi Allah korkulmaya ve ümit beslenmeye layıktır. Sırf zatını ve rızasını talep ederek O'na itaat ediniz. Üzerinizde O'nun ne lütuf ve ihsanının düşüncesi bulunsun, ne de azabının endişesi. Ona kulluk, emirlerine boyun hemek, neyilerinden kaçınmak ve takdiratına karşı sabırlı olmakla mümkündür. Ona dönünüz. Bir daha işlememek üzere günahlarınıza tevbe ediniz. Onun huzurunda ağlayınız. Hem gözlerinizin yaşları, hem de kalp gözlerinizin yaşları ile onun için tevazu gösteriniz. Onun huzurunda Kendinizi hakir görünür. Ağlamak bir ibadettir. Ağlamak, tevazu da mübalağa demektir. Tevbe etmiş, salih niyete sahip olmuş ve temiz ameller işlemiş olarak öldüğün takdirde, izzet ve celal sahibi hakkın sana faydası dokunur. Allah mazlumların ahını alır ve mükafatlarını verir. Zira bu bapta ona itaat edenlere merhamet ve dostluk gösterisi yapacak birisi bulunmamaktadır. Sana dünyada da, ahirette de O'nun muhabbeti gerek, O'nun sevgisi gerek. O'nun muhabbetini kendin için en mühim şey adet. Muhabbet yani Allah sevgisi sana behemee lazım. Sana faydası dokunacak yegane şey O'dur. Her insan seni yine kendisi için, kendi menfaati için arar, ister. İzzet ve celal sahibi hak ise seni bizzat senin için murad eder. Senin için talep eder. Ey ahali! Nefsleriniz ilah olma iddiasında fakat sizin bundan haberiniz yok. Zira nefsleriniz izzet ve celal sahibi Hakk'a karşı büyükleniyorlar, kibirleniyorlar. Onlar Allah'ın muradının gayrını istiyorlar. Onlar Allah'ı sevmiyorlar. Bilakis O'nun düşmanı, lanetlik şeytanı seviyorlar. Allah'ın ezelde takdir buyurduğu kaderleri gelmeye ve vuku bulmaya başladığı zaman onlara boyun eğmiyorlar, teslim olmuyorlar, sabredip tahammül göstermiyorlar. Bilakis itiraz ediyorlar, kaderle çekişiyorlar. İslam'ın hakikatinden onların haberi bile yok. Sadece İslam kelimesiyle yetiniyorlar. Bunun onlara faydası olmadığı gibi sırf bu kadarla kendilerine herhangi bir atiyyede de bulunulmaz kendileri için bir atiye istenilemez. Ey oğul, oh! Allah korkusuna sahip ol. İzzet ve celal sahibi Rabbine kavuşarak gerek kalp ayakların ve gerekse beden ayakların onun huzurunda durup kurtuluş beratın eline verilmedikçe boş emellerle olma. Beratını aldığın zaman ise artık emin olabilirsin. Mutmain olabilirsin. Allah seni korkularından emin kıldığı zaman onun katında çok hayırlar bulursun. O seni emin kılınca artık mutmain ol, rahat ol. Zira o bir şeyi hibe etti ve verdi mi artık ondan dönmez. İzzet ve celal sahibi hak bir kulu seçti ve seçkin olarak kabul etti mi onu kendisine yaklaştırır. Bu kişiye her ne zamanki bir korku arız olsa şanı yüce olan Allah ondan o korkuyu giderecek ve kalbini de özünü de sükunete kavuşturacak şeyleri kendisine verir. Bu hususiyet yalnız Allah ile o kişi arasında bulunur. Vahsan cahil! İzzet ve Celal sahibi haktan kaçıyor, onu kalbinin ötesine terk ediyor ve fanilere hizmetle meşgul oluyorsun. Oysa hakarenleri İzzet ve Celal sahibi hakka hizmetle meşgul oluyorlar. O da onların kalbini kendisine yaklaştırıyor. Onlarla aşinalık peyda ediyor, kendisini onlara tanıtıyor. Onlar da onu tanıyorlar Allah dostlarından biri izzet ve celal sahibi hakkı tanıyarak kendi nefsi, hevay arzuları kötü mizacı ve şeytanı ile de yaptığı cihattan zaferle çıkıp gerek beraber bulunduğu kişilerden ve gerekse dünyevi heveslerden kurtulduğu ve Allah da kendisine yakınlık kapısını açtığı zaman yapabileceği bir meşgale talep eder bunun üzerine kendisine hitaben denir ki geri dön İnsanların arasına karış. Onlara hizmetle meşgul ol. Onları bize getir. Bize gelmeleri için kendilerine kılavuz, rehber ol. Bizim taliplerimize hizmet ediniz. Müritlerimize hizmet ediniz. Siz Allah dostlarının içinde bulundukları hallerden gafilsiniz. Habersizsiniz. Meşakkatler içinde zulmetlerle aydınlığa gidiyorsunuz. Hem de düşmanlarınız olan nesleriniz üzerinde olarak ve izzet ve celal sahibi Rabbinizin gazabına karşılık eşlerinizi memnun etmekle meşgul oluyorsunuz. Hakikaten insanların çoğu eşinin ve çocuklarının rızasını ve memnuniyetini izzet ve celal sahibi hakkın rızasının önünde tutar. Allah'ın rızasını bir kenara iterek aile efradını memnun etmeye çalışmakla meşgul olur. Ben senin hareketlerinin, duruşlarının ve her türlü himmet ve gayretlerinin tamamının nefsin, eşin ve çocukların için olduğunu görüyorum. Hiçbir hal ve hareketin Allah için değil. Senin izzet ve celal sahibi Hak'tan haberin bile yok. Allah sana sen olgun kişilerden sayılmazsın. İnsanlıkta kemale ermiş kişi izzet ve celal sahibi Hak'tan gayri biri için amel etmez. Senin kalp gözün kör olmuş. Özünün saflığı kirlenmiş. İzzet ve celal sahibi Rabbin ile arana perde girilmiş. Fakat senin bundan haberin bile yok. İşte bunun içindir ki kimileri Allah'ın selamı onların üzerine olsun şöyle der. Ve yazık o kimselere ki Allah ile araları perdelidir. Fakat onlar bunun farkında değillerdir. Vah sana ki yemeğinde cam kırıkları vardır. Fakat sen... Sırf şiddetli hırsından Şehevi hevai arzularının Galebesinden ve kuvvetli iştahından dolu onu yiyor ve Farkında olmuyorsun Ancak kısa bir müddet Sonra bu cam kırıkları Mideni delip parçalıyor ve ölüyorsun Sen sırf izzet ve Celal sahibi Mevla'ndan Uzak olduğun ve ondan Başkasını ihtiyar ettiğin ve Ondan başkasına dayanıp güvendiğin için Belalara maruz kalıyorsun Eğer ''Tecrübeye dayanan bir bilgiyle insanları tanımış ve onlardan haberdar bulmuş olsaydın onları değil bilakis onların yaratılığını severdin.'' Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. ''Tecrübe et, tecrübeye dayanan bilgiyle bil. Göreceksin ki o zaman sevmeyeceksin.'' ''Sen hiç denemeden, hiç tecrübe ve imtihan etmeden seviyor veya buğz ediyorsun. Akıl tecrübe eder.'' dener, imtihan eder. Demek ki sende akıl yok. Kalp tecrübe eder, dener, imtihan eder. Demek ki sende kalp yok. Kalp tefekkür eder, zikreder, öğüt alır. Şani yüce olan Allah şöyle buyurur. Şüphesiz ki bunda akıl olan yahut kendisi müşahede ederek kulak veren kimseler için elbette bir öğüt ve hatırlatma vardır. Kaf suresi 37. ayet Akıl kalbe inkılap etti, kalbe dönüştü. Kalp öze inkılap etti, öze dönüştü. Öz fenaya inkılap etti, fenaya dönüştü. Fenada vücuda inkılap etti, vücuda dönüştü. Adem Aleyhisselam ile diğer peygamberlerine bir takım ihtirasları ve rağbet ettikleri şeyler vardı. Ne var ki onlar nefslerine daima muhalefet ederler ve izzet ve celal sahibi Allah'ın rızasını isterlerdi. Adem aleyhisselam cennette iken şiddetli bir arzusuna rağbet göstermiş ve cennette olduğu halde bir defa ayağı kaymış fakat sonra tevbe etmiş ve bir daha da hatasını tekrarlamamıştı. Onun ihtirası müsbet ve güzel bir şeydi. Zira izzet ve celal sahibi hakkın yakınlığından ayrılmamayı arzu etmişti. Peygamberler onlara selam olsun, nefslerine fıtratlarının menfi tarafına ve müsbet olmayan ihtiraslarına daima karşı durmaktan bir an bile geri kalmamışlardır. Öyle ki nesleriyle çok mücadede bulundukları için hakikat bakımından meleklere yetişmişlerdir. Peygamberler, Resuller ve Veliler sabrederler, belalara ve müsübetlere tahammül gösterirler. Siz diğer hususlarda olduğu gibi sabır bahsinde de onlara uyunuz, onlara tabi olunuz. Ey oğul! Oh! düşmanının darbesine sabret, tahammül göster. Yakında sen de ona darbeyi indirir, onu katleder ve zırhını ve eşyasını alırsın. Daha sonra da düşmanı öldürdüğün için hükümdarın elinden hilat giyer bahşişlere nail olursun. Ey oğul! Oh! Kimseye eza etmemeye ve zarar vermemiş olmaya gayret et. Herkes için niyetin salih ve halis olsun. Ancak şeriatın kendisine eziyet edilmesini emretmiş olduğu kişiler hariç. Zira böylelerine eziyet etmen bir ibadettir. Necip ve Sıddık Akıllılar surlarına üfürmüşler, kendi nefsleri üzerine kıyameti koparmışlar, kendi himmet ve gayretleriyle dünyadan yüz çevirmişler ve tasdikleriyle sıratı geçmişlerdir. Kalben yürüyüp seyahat etmişler, öyle ki ta cennetin kapısının önüne kadar varmışlar, fakat bu esnada durup şöyle demişlerdir. Biz kendi başımıza yiyip içmeyiz. Zira kerem sahibi olan tek başına yemez. Ve işte bu mülahazalarla tek başlarına nimete konmayı yani cennete girmeyi düşünmeyerek gerisin geri dünyaya dönmüşlerdir. Onlar halkı izzet ve celal sahibi Allah'a kulluğa davet ederler. Oradakileri Kendilerine haber verirler ve işlerini kolaylaştırırlar. İmanı kuvvetli olan ve inancında sarsılmazlığa eren bir kişi, izzet ve celal sahibi Allah'ın kendisine haber vermiş olduklarını kalbiyle açıkça görür, müşahede eder. Mesela cennet ve cehennemi ve onlarda olanları görür, müşahede eder. Suru ve sura üfürmekle vazifeli meleği görür, müşahede eder. Eşyayı olduğu gibi ve mahiyette görür, müşahede eder. Dünyayı, dünyanın zevalini ve ehli dünyanın devlet ve ikballerinin zamanla nasıl tarumar olduğunu görür, müşahede eder. İnsanları sanki yürüyen mezarlar olarak görür, müşahede eder. Kabirlerinin yanından geçerken oradaki nimetleri de azapları da görür, müşahede eder. Kıyameti ve orada olacakları görür, müşahede eder İzzet ve celal sahibi Allah'ın rahmetini ve azabını görür müşahede eder Melekleri, peygamberleri, resulleri abdalları, evliyayı kendi dereceleri üzere görür, müşahede eder Cennet ehlinin birbirlerini ziyaret eder olarak görür müşahede eder Kiminki bakışı, görüşü sıhhatli ise kafa gözüyle mahlukata bakar Kalp gözü ile de izzet ve celal sahibi Allah'ın onlardaki fiiline bakar, Allah'ın onları hareket ettirişini ve durduruşunu görür, müşahede eder. İşte bu, izzet ve celal sahibi Allah'ın dostlarının izzet, hamiyet bakışıdır. Bakışı ve görüşü sıhhatli olan kişi, bir şahsa baktığı zaman onun zahirini kafa gözüyle görür. Batınını da kalp gözüyle görür. İzzet ve Celal sahibi Mevlasını ise özünün gözüyle görür. Hakka hizmet eden, hizmete mazhar olur. Böyle bir kişi kendisine kader geldiği zaman ona boyun eğer muhafakat eder. Kader onu ister karaya sevk etsin, ister denize. İster düze sürsün, ister yokuşa. İster tatlı yedirsin, ister saci. O izzet halinde de, zillet halinde de, Zenginlik halinde de, fakirlik halinde de, afiyet halinde de, hastalık halinde de, kadere gönül rızasıyla oynar, muvafakat eder. Kader ile beraber yürür, böylece öyle bir an gelir ki kader onun yorulduğunu anlayarak bulunduğu yerden aşağı iner ve yerine onu bindirir. Ona özengi vazifesini görür, hizmet eder, tevazı gösterir. Bütün bunları o kişi, izzet ve celal sahibi Allah'a yakın olduğu için yapar. O kişinin bu mertebe yerişmesinin sebebi de, nefsine, hevai arzularına, fıtratının menfi yönüne, kötü adetlerine, şeytanına ve kötü akranlarına karşı koymasıdır. Allah'ın her halükarda senin takdir ilahine uymayı bize rızık olarak ver. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin.